Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Bir kardeşimiz soruyor, yatsı ve ikindir namazından önce dört rekat kılmak, sünnet namaz kılmak bidat midir? Şimdi değerli kardeşim, öncelikle Peygamber Efendimizin beş vakit namaz içerisindeki sünnet namazlarını iki ayırırsak, birincisi müvekked sünnetler, ikincisi de gayri gayrimüvekked sünnetler. Şimdi müekket sünnetler şunlardır. Bunları iyice belleyelim. Sabah namazından önce kıldığı iki rekat sünnet, öğlen namazından önce kılınan iki ya da dört rekat sünnet, tabi bunu iki iki kılmamız gerekiyor ve öğleden sonra kılınan iki rekat sünnet, akşamdan sonra kılınan iki rekat sünnet ve yatsının farzından sonra kılınan iki rekat sünnet. Peygamberimiz beş vakit namazda kıldığı bütün müvekked sünnetler bunlardı. Bunun dışında e, ikindi namazından önce, farzından önce kılınan dört rekat sünnet ise gayrimüvekked bir sünnettir. Peygamberimiz bu sünnet namazı zaman zaman yani nadiren de olsa terk ettiği olmuştur. Ancak bu bidat değildir kesinlikle. Sünnette yeri vardır. Hatta bu namaza teşvik vardır. Ee, hiçbir zaman hafife alınamaz peygamberin sünnetlerindendir. Ama diğer sünnetler gibi müekket bir sünnet değildir. Ama çok önemli bir sünnettir tabii ki. Bunu da tabii iki iki kılmak gerekir. Bütün sünnet namazları e, en uygun olan ikişer ikişer kılmaktır. Yatsı namazından önce kılınan dört rekat ve sünnet olarak bilinen namaz ise yanlış bilinmektedir. Böyle bir namaz yani yatsıdan kabul edilen bir sünnet namaz bulunmamaktadır. Ee, bugün günümüzde insanlar e, camilerde 13 rekat yatsı namazı kıldığını düşünmekte ve bu bütün bu namazların olduğunu, yatsının kendisine ait olduğunu düşünmektedir. Halbuki yatsı namazı 4 rekat farz ve 2 rekat sünnetten ibarettir. Bitir gece kılınan bir <gülüyor> namazdır. Yatsıdan önce kılınan namaz ise sonradan e, yatsı içine sokulmuş bir bidattir. Halbuki yatsıdan önce kılınan sünnetten namaz ancak şunlar olabilir. Bir, camiye giren birisi ya tahayyatül mescid namazı kılar ya da ezanla kamet arasında namaz vardır hadisine dayanaraktan yine iki rekat namaz kılabilir. Ama bu yatsıdan yatsıya ait bir sünnet değildir. Dileyen kılabilir, dileyen kılmaz. İşte kardeşlerim, e, netice itibariyle ikindi namazından önce kılınan dört rekat sünnet var, namaz vardır, bidat değildir. Yatsıdan önce kılınan ve yatsıya ait olduğu düşünülürse dört rekat kılınan namaz ise bidat olmuş olur. E, bütün bunlar peki neden kaynaklanıyor, neden bu hale getirilmiş? İnsanlar peygamberimizden sonra onun sünnetini Maalesef terk ettiler. Herkes bir şeyler uydurdu. Bir şeyler soktu dinin içerisine. Ne var bunda da ne kötülük var düşüncesiyle yeni yeni şeyler eklendi. Dolayısıyla bu da namazımıza yani diğer hayatımızın diğer alanlarında olduğu gibi bid'atler maalesef namazımıza da girmiş oldu. Rabbimiz bizlere peygamberimizin sünnetini doğru öğrenip doğru anlamayı ve doğruca yaşamayı nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.